Kopenhag İklim Zirvesi'ne 55 gün kaldı. Avustralya Yeşiller Partisi gezegenin geleceğini düşünen her insanın hayal ettiği radikal düzenlemeler içeren seçim planını açıkladı. Bu plan seçimlerde Yeşillerin manifestosunun temelini oluşturacak. Plana göre 22 milyar dolarlık bütçeyle tüm evlerin sıcak suyu güneş panellerinden karşılanacak, izolasyon yapılacak ve tüm evlerin camları çift cam ile değiştirilecek. Bu çalışmalar yapıldığında her evin elektrik faturası yıllık 500 dolar aşağı çekilmiş olacak. Bu şekilde 2020'ye kadar sera gazı salınları %40 oranında düşürülecek. Oysaki şu anki hükümetin önerisi %5 ile %25 arasında. Planda başka ilgi çekici noktalar da var. Endüstriyel teşvikler kaldırılacak. Termik santrallere verilen teşvikler de kaldırılacak ve benzine zam gelecek. Çiftçilere salınlarını azaltmaları için teşvik sağlanacak. Devletin başka ülkelerden karbon ticaretiyle karbon izni alarak salımlarını arttırması engellenecek. Ormanı korumaya yönelik önlemler alınacak. Yaşlı ormanlardan ağaç kesmek yasaklanacak. 2020'ye kadar enerjinin %20'si yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek. Mevcut hükümet önerilere şiddetle karşı çıkıyor. Böyle bakınca yeşillerin aklında gezegen, hükümetin aklında gezegeni kirletenler var gibi görünüyor. Yalnızca Avustralya değil Hawaii'de de yenilenebilir enerjiye dönmeye çalışıyor. Değişim Maui'den başlıyor. Çeşitli enerji şirketleri bu bölgedeki evlerdeki ev aletlerinin kullanılmadığı zamanlarda otomatik olarak kapanmasını sağlayacak bir sistem geliştiriyor. Ayrıca rüzgar ve güneşten daha çok yararlanmanın yollarını arıyor. Ayrıca rüzgar ve güneşten daha çok yararlanmanın yollarını arıyor. Bu şekilde 2020'de bölgenin enerji tüketimi %15 düşecek. Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri'nde fosil yakıtlara en bağımlı olan eyalet. Enerji ihtiyacının tam %40'ını fosil yakıtlardan karşılıyor. İngiltere'de dünyanın farklı yerlerinden gelen 23 Greenpeace aktivisti meclis binasının çatısına çıkarak iklim değişikliğini durdurmaya çağırdı. Politikanızı değiştirin, iklimi kurtarın yazan pankartları bizzat kampanyacılar açtı. Tüm eylemcilerin ortak amacı belli. Aralık ayı gelmeden, Kopenhag'daki zirve başlamadan... Politikacıların eyleme geçmesi. 23 aktivist saatlerce çatıda kaldı. Ardından kendileri aşağı inmeye karar verdiklerinde de aşağı indiler ve gözaltına alındılar. Medya yalnızca eylemin mesajını değil, meclis binasında yıllardır ilk kez güvenliğin zayıf olduğu bilgisini de sürekli verdi. Bu eylem Londra'da Greenpeace'in ilk büyük eylemi değil. Aktivistler 2004 yılının Mart ayında Irak işgalinin yıl dönümünde Big Ben'e çıkarak barış mesajı vermişti. Şubat'ta Heathrow Havaalanı'nın çatısına ve uçağa çıkarak inşa edilmesi düşünülen 3. piste karşı eylem yapmış, 4 ay önce ise meclise girerek yapılan tartışmalara dahil olmuştu. Kopenhag yolunda Greenpeace, yalnızca Londra'da değil, dünyanın her yerinde gezegene karşı işlenen suçlara işaret etmeye devam edecek. Kutup ayılarından, pandalardan ve hatta mavi balinadan bile daha büyük risk altında olan ve bu durumundan hiç haberdar olmadığımız bir tür var. Avrupa yılan balığı. Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması Birliği'nin yani IUCN'in raporuna göre kutup ayısı kırılgan, panda ve mavi balina ise tehlikede olan türler grubundayken Avrupa yılan balığı kritik derecede tehlikede olan türler grubunda. Avrupa kıyıları ve Akdeniz'de yaşayan yılan balığı geçtiğimiz 10 yılda %95 azaldı. Bu fiyatının da çok artmasına yani ticaretinin çok karlı olmasına neden oldu. Ne gariptir ki desli tükendikçe fiyatı da artıyor. Avrupa yılan balığı avcılığında da tıpkı mavi yüzgeci orkinoz avcılığında olduğu gibi moratorium ilan edilmesi yani bir süreliğine avcılığının tamamen durdurulması gerekiyor. Aksi takdirde stoklar kendini yenileyemeyecek ve çok kısa bir süre içinde bu türde tarihe karışacak. Bir haberde İrlanda'dan. İrlanda Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü İrlandalıları vejetaryen olmaya çağırdı. Ülke et aşkı nedeniyle 29 Avrupa ülkesi arasında en düşük ikinci vejetaryen kişi sayısına sahip. Ülkede et yememeyi seçenlerin oranı sadece binde 6 Onların altında ise yalnızca Sırbistan var. İrlanda et üretimi nedeniyle tüm Avrupa ülkelerinden daha çok metan gazı salımına neden oluyor. Metan gazı ise karbondioksitten çok daha güçlü bir sera gazı. Son derece düz ve basit bir mantıkla eğer vatandaşlar gerçekten gezegeni kurtarmak konusunda ciddi ise daha az et yemeliler. Böylece metan gazı salımları azaltılabilir. Enstitü raporunda eğer 2020 yılında sera gazı salımlarını %15 oranında azaltmak istiyorlarsa vejeteryan sayısının artması gerektiği belirtildi. İlginç bir karşılaştırma. Eğer evinizdeki tüm ampulleri enerji tasarruflu hale getirirseniz kişi başı yıllık karbon salımınızı 200 kilogram azaltıyorsunuz. Eğer vejeteryan olursanız bu oran tam 1000 kilogram oluyor yani 5 katı. Çünkü tek bir köfteyi üretmek 6 kilogram karbon salımına neden oluyor. Bu arabayla 12 kilometre gitmeye eşdeğer. Bu arada Peru en çok vejeteryana sahip olan ülke. Vejeteryanlık oranı %41.8. Türkiye'de ise henüz böyle bir araştırma dahi yapılmadı. Hayvancılık sektörü, dünya sera gazı salımlarının %18'ine neden oluyor. Kopenhag İklim Zirvesi'ne son 55 gün gezegenin geleceği için geri sayım devam ediyor. Sağlıcakla kalın.